Hasan Ersel'le ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Krize giriş ve çıkış sürecinde ihracatın durumu ve işte bu toparlanma durumu Türkiye ile ilgili iyi rakamlar da geliyor sağda solda görüyoruz. Bunun kalıcı olup olmadığını biraz konuşalım istemiştik. Evet, e, e, bu e, son yaşamakta olduğumuz krizde Türkiye'nin davranışı aslında e, e, ilginç. E, pek e, burada algıladığımız gibi de görünmüyor rakamlara bakınca. E, şöyle yani e, hatırlayacaksın pek bizi etkilemez görüşü vardı. Ee, değil mi evet ee, teğet geçer dönüştü başka on doğru olmadı anlaşıldı ondan sonra da bir böyle bir, e, bir e, ne diyeyim e, başımıza böyle bir felaket kika geldi ki bunun içinden de çıkamayacağız şeklinde de yorum yapın aldı öyle de olmadı toparlandı da ekonomi ama bir şey kabaca söylüyorum kabaca e, başka şeylerin araştırmacıların yaptığı çalışmalara dayanarak söylüyorum ee, bu kriz 2001'den daha kötü Türkiye'yi vurdu. Yani çeşitli boyutlarıyla işte ihracat büyümeyi, gelir istihdam vesaire vesaire üzerindeki etkilerden. 2001'dekinden evet. daha büyük boyutlu oldu. Etkisi Hı. daha büyük oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim, bunda da bir anlamda şaşıracak bir şey de yok. Yani 2001 krizi Türkiye özgü bir olaydı. Ortam o kadar kötü değildi. Tam tersine bir de sonra daha da iyileşti. Dolayısıyla Türkiye kendini toparlayınca tutunacak bir yeri vardı dünya. Şimdi dünya sarsıldığı için ve o sarsıntı Türkiye'yi vurduğu için Türkiye'nin zorlanması normal. Ama soru şurada ve uğraşılması gereken soru şurada. Dünyada da Türkiye kadar çok etkilenen bu krizden ülke sayısı fazla değil. Yani benim en çok ilgimi çeken Rusya. Ee, benzemiyoruz yani ekonomiler benzemiyor ama Rusya'da bakınca Türkiye kadar çok etkilenmiş görüyorum. Acaba niye? Yani niye başka ülkelerde etki daha sınırlı kaldı? Ama, ama, işte, ama peki pardon bir ufak parantez açığa Yunanistan ve işte Portekiz, İspanya hatta İrlanda'dan da bahsediliyordu. Onların durumu nasıl? Şimdi Yunanistan olayını bir e, tarafa bırakmak lazım. E, çünkü elimizdeki verilerin olduğu döneme bakarsak Yunanistan'da işler fevkalade bize oranla iyi gözüküyor. Hmm. Yunanistan'da olay başka nedenle. Aslında ararsan hiç dünya krizi olmadan da Yunanistan'ın krize girmesi gerekiyor. Hmm. O borç, o dış açık, o bütçe açığı bizim 2001 olayını şey yapıyor. Tabii e, dünyada kriz olayı bunu etki yaptı. Fakat Yunanistan olayını tam anlamıyla bir dünya krizinin yansıması diye almak doğru değil. Hı, önemli Türkiye, bir kategorik fark var yani. Evet. evet. Türkiye'de olup biteni bence dünyaya ilişkiler. Yani Türkiye ekonomisinin tabii sorunları var ama hangi ülkenin yok ki? Fakat Türkiye'nin 2008'in 3. çeyreğinde başlayan e, daralma, istihdamın düşmesi vesaire etkilerinin iç e, marifetimiz olduğunu söylemek haksızlık olur. Yani olmayabilirdi bu eğer dışkuruz olmasaydı. Şimdi burada dolayısıyla e, öyle bir ayrım yapmak e, gerekiyor. E, İspanya olayı biraz dışla ilgili bir olay tabi e, e, yani onun e, öyle bir etkilenmesi var. Fakat e, onların ekonomi üzerinde yaratacağı etkiyi önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bugünkü duruma aşağı yukarı bugünkü duruma baktığımızda. Türkiye böyle en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alıyor gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bir ihracatla sınırlayalım kendimizi çünkü bu konu çok geniş yani her bir boyutunda başka evet. şey çıkıyor tabii. İhracat da şeyler ilgimi çekti. Bu Tüsiyat ve Koç Üniversitesi'nin ortak kurduğu bir Ekonomik Araştırma Forumu var. Orada e, Sayın Müge Adalet'inki e, bir çalışması var. Eylül 2008-Mart 2010 dönemine bakmış ve Türkiye'yi bazı ülkelerin ihracat performansıyla karşılaştırıyor: Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Kore, Meksika, Polonya ve Rusya. Yani bunlar işte gelişmekte olan ülkeler grubunda şey yapılan bir kısmının adam başına geliri bizden fazla, bir kısmının o kadar fazla olmayan ama aşaştırılabilir ülkeler. Şimdi Türkiye'nin burada gösterdiği performansta enteresan bir şey var. Türkiye diğer ülkeler gibi ihracat krizle beraber hızla düşmeye başlıyor. Yani bu ülkenin hepsi de ihracat düşüyor. Fakat Çin'de de düşüyor mu? Efendim? Çin'de de düşüyor mu yine? Çin'de de düşüyor. Evet. Yani şey, ihracatı çok yüksek ama eskisi kadar olmuyor. Evet. Ama e, bu ülke arasında Türkiye'den fazla ihracatı düşen bir tek ülke var. O da Rusya. Hmm. Rusya'nın petrol <gülüyor> ihracatçısı olduğunu da hatırlatayım yani e, onda bir etkisi olabilir. Şimdi e, e, bu ilginç yani Türkiye neden bu kadar çok e, ihracatı düştü de niye aynı oranda diğer ülkelerde görmedik diye bir şey. E, sonra. O bir nokta. Şimdi ikinci nokta daha ilginç. Toparlanma başladı. Dünyada da, ülkemizde de. Ve bizim ihracatımız artmaya başladı. Ve bu da e, basında yer aldı. Memnun da olduk. Bence de memnun olacak bir şey. Yani bunda da tartışacak bir şey yok. E, güzel. Fakat orada da ilginç bir şey var. E, Türkiye'nin ihracatının artış temposu bütün bu karşılaştırılan ülkelerin altında. Diğerleri daha az artmış. Rusya'da böyle beraber gidiyorduk Ama Rusya Eylül 2009'dan itibaren ihracatı hızlanmış O işte o da üstümüze geçmiş Şimdi o zaman bir ikinci soru Daha gündeme geliyor ve şimdi bence Üzerinde durmamız gereken soru Türkiye'nin ihracatı niye onlar kadar Hızlı artmıyor ee, Şimdi e, Bu niye önemli Çünkü Türkiye'de Türkiye'nin ödemeler dengesinde bir sorunu var. Hep açık veriyoruz. Cari açığımız var. Ekonomist ee, dergisi bir e, her sayısında bazı rakamlar verir. Bu, bu, bu tür gelişmek olan ülkelerle ilgili. İşte burada tahminleri var. O işte soruyor filan yani kendine yöntemlerle. 2010 yılı için cari açık tahmini yapıyor. Bu ülkeler arasında cari açığı en yüksek beklenen ülke Türkiye. <Gülüyor> Ee, ama yüksek rakamını hemen altını çizeyim. Bir de tehlikeli yüksek var. Yüzde 10, yüzde 12, öyle değil. Yüzde 4. Yani öyle e, Türkiye e, böyle hepimizi telaşa düşürecek bir rakam değil ama bu da bir soru. Niye toparlanmanın başlandığı düşünülen bir zamanda, hele bu anketi falan, e, bu bilgilerin toplandığı zaman daha olumluydu ortam şimdi biraz ortalık karıştı yine yani kötümserlik gelmişti ama bu ondan önceki bir durumu yansıtıyor. O ortamda bile Türkiye'nin cari açığının çok da e, e, kapanmayacağı e, bekleyişi var ve öbür ülkelerden hepsinden Türkiye ayrılıyor. Şimdi bu dış ticaret performansına baktığınız zaman e, bu e, Türkiye bir e, diğer ülkelerden farklı bir durumda. İşin ilginç tarafı ithalatımızda da böyle bir farklılık var. Mesela bu toparlanma sürecinde bu ülkelerin ithalatı artıyor. hepsinin. Bizim ithalatımız Rusya hariç hepsinden daha az artıyor. Rusya'nın daha ithalatındaki artış bizimkinin altında ama onun ötesinde hepsinden az artıyor. Peki neden? Yani Türkiye canlanıyor, ekonomi hızlı büyüyecek bekleyişleri var. Ekonomi büyüyecekse Türkiye'nin ithalatı normal olarak artması lazım. Evet, İthalatın 100... artması illaki şart değil. Artmıyor. Biz o malları kendimiz üretiyorsak iyi bir şey tabii yani. Efendim? Yüzde evet, altı ıı, buçuk gibi bir büyüme öngörüldüğüne dair bir şey okumuştum. Yanlış okumadıysam ve aklımda doğru Yani kaldı. tahminler çok değişiyor. Değişiyor. Evet. Ee, şeyde ben de yani respit tahminle Kafamı sınırladım yani %5 civarında bir ürün şeklinde evet. ee, bir şeydi. Yalnız o 6,5 biraz fazla imser geldi bana onu evet. Yani ikinci yarıda e, ekonominin e, temposunu sürdüreceği varsayımıyla yapılmış bir tahmine benziyor. Yine ekonominin kendi içinden gelen çok benim görebildiğim var olanlara eklenen sorunlarımız yok. Ee, ama dünya ortamı biraz acayip yani yüzde altı buçuk büyüyebilecek iş talep yaratmaya kalkarsak bu ekonomide dengeleri çok bozar. Ee, dış talep işte anlatıyorum ki pek kolay yaratılmıyor. Yani ihracat yapamadığınız, yani yapamadığınız değil de çok hızlı ihracatımızın artmadığı bir ortamdayız. Ee, o da zor. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince e, insan aklına şu soru geliyor. Yani Türkiye'nin bu ıı, davranışı aşağı yukarı iki yıla yayılmış bir dönemden bahsediyoruz, iki yıldan biraz az. Bu dönemde bu farklılaşan davranışı gösteriyorsa Türkiye diğerlerinden, bunun bir yapısal nedeni olması lazım. Yani tesadüfen olmaz. Yani biz çok şaşırdık ne olduğunu anlayamadık, onlar anladı, o da doğru değil. Yani Türkiye ne kadar şaşkınsa kalanları da o kadar şaşkın, öyle bir problemimiz de yok. Dünyada olup bitenleri takip etmemizi engelleyen fazla bir şey de yok. İş adamlarımız da takip ediyor, herkes takip ediyor. Ama o zaman şu, oturup düşünmemiz gerekiyor. Acaba bizim e, bu e, sanayileşme, ihracat, yani bu stratejilerimizde gözden geçirebileceğimiz bir şeyler var mı? Bu bu seneyi kurtarmaz, gelecek seneyi de kurtarmaz. Fakat eğer böyle bazı sorunlar varsa, biz bugün ertelersek geleceğimizi e, üzerinde olumsuz etki yaratır. Bu toparlanma sürecinin sinyallerini iyi okumak lazım. Yani paniğe kapılmak değil de ne yaparız, e, acaba ne var, nedir sorun onu bulmamız lazım. Mesela Türkiye'nin aramalı e, adı verilen bazı şeyleri satıyor olması, e, kendi ürettiği nihai malları piyasalamamış olmasının bir etkisi var mı? Aramalı üretiyorsanız biri için yapıyorsunuzdur, o satamıyorsa siz de satamazsınız gibi. Ve tabii kimin için aramalı ürettiğiniz çok önemli. Yavaş büyüyen bir pazara yönelik bir yerler için aramalı üretiyorsanız Avrupa gibi sizin ihracatınız az artar. Buna mukabil hızlı büyüyen pazarlara aramalı üreten bir e, yerdeysiniz Doğu Asya gibi. Orada e, ihracatınız çok da artabilirsiniz. Aramalların böyle bir özelliği var. Yani nihai malın talebiyle e, ilgilidir. Buna mukabil siz eğer bir pazara girip bir şey satıyorsanız, bir ürün satıyorsanız, o pazardaki payınızı arttırmak suretiyle daha fazla etkin olabilirsiniz. Ama yani bunu bu Türkiye böyledir anlamına söylemiyorum. Aramalıların payı yüksek onu söylüyorum sadece. Ama ondan sonra da bakmak lazım ne oluyor, neden bu mallara olan talep sınırlı kalıyor. Ve bu acaba önümüzdeki dönemde Türkiye'nin e, ihracat, dolayısıyla ödemeler dengesi ve dolayısıyla büyüme performansını, tabiatıyla da bunun arkasından da istihdam geliyor en önemlisi, e, olumsuz etkileyebilecek bir şeye benziyor. Evet bu durumda e, yani toparlanma e, diye adlandırılan sürecin kalıcı olup olmadığı konusunda e, henüz e, bir... E, evet ama burada te, tekrar söylüyorum. Türkiye'nin e, göstergeleri toparlanmakta olduğumuzu, hatta ben kendi hesabıma söyleyeyim, beklediğimden de hızlı toparlanmakta olduğumuzu gösteriyor. Ama dünya ortamı çok olumlu değil. Yani buna da bizim, bu bizim kusurumuz değil. Yani Avrupa şimdi büyümesi durdurursa biz e, Avrupa'ya sattığımız malları satabilecek pazar bulmak o kadar kolay mı? Hayal etmek kolay da yani bu deyince bulunmaz. E, dolayısıyla e, dünya konjonktüründeki etkilenmeye çok iyi bakmamız lazım. Üstelik Avrupa pek de öyle ufak tefek bir yer değil. Orada bir duraklama olunca dünyanın kalanını nasıl etkilediğini son e, şey, yanardağın küllerinde gördük. Evet belki de büyümeyi odak noktasına yerleştirmeyen farklı bir e, model arayışına geçmekte. O zaman da cari açığına yapacağımızı düşünmemiz lazım. Çünkü... Ee, biz de bu malları üretemiyorsak o zaman e, büyüme hızını maksimize eden değil fakat işte toplumun diyelim ki mesela gelir dağılımı dahil zaten bir büyüme stratejisi seçtiğimiz zaman bile evet. o malların ithalat gereklerini nasıl karşılayacağımızı daha da önemlisi finansmanı nasıl karşılayacağımızı bulmamız lazım. Çünkü e, TEPAV'ın yaptığı bir araştırmada da e, ihracatçıların en önemli şikayeti ihracat yapabilmek için finansman imkanlarının olmaması. Bu da yeni bir çalışma. Hmm. Şimdi bu olmaması derken yeterli olmaması. Buna bakmamız lazım. Yani bu şekilde elimizin altında somut sorulacak sorular var. Bu soruları çözebiliriz, çözemeyiz, nasıl çözeriz şeklinde bakmamız lazım. Bence bir ciddi tıkanma var. Yani büyüme stratejisini değiştirme meselesini nasıl yaparsak yapalım bazı sınırlamaları aşamayız e, aşmak için daha uzun dönemli tebliğ almamız lazım e, bunlardan bir tanesi de istihdam, işsizlik meselesiyle ilgili evet, mesela o, iş bulamayacak nitelikte olan yani niteliksiz olan bir kişi işsiz olduğu zaman ona iş vermek çok zordur o yüzden de e, mesela biz programlar açalım insanlara gerekli beceriyi verelim doğru stratejidir etkisi yarın sabah görülmez fakat doğru stratejidir evet bu çok önemli bir sorun. İleride epey daha tartışma fırsatı bulacağız herhalde. İnşallah. Peki çok teşekkürler Hasan. Ben de teşekkür ederim. Hasan Erselli Ekonomi Notları